Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd feinna estağal hadisi kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. Tefsir dersimizde Nisa suresinin 142. ayetine kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Muhakkak münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Halbuki O onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da pek az zikrederler. Hasan el-Basri rahmetullah dedi ki, Kıyamet gününde da mümine de birer nur verilecek, onurla yürüyeceklerdir. Ancak sıra üzerine gelindiğinde münafığın nuru sönecek ve mümin kendi nuruyla yoluna devam edecektir. Allah'ın onları aldatması böyledir. Yani sırata gelince kadar münafada mümine de nur verileceğini söylüyor Hasan el-Basri yani münafık bir ümit içerisinde olacak. Yani müminin kendi nuruyla, imanın nuruyla sıratı geçtiği gibi kendisinde böyle geçebileceğini düşünecek. Fakat tam sırata geldiğinde o münafın nuru kendisinden alınacak, söndürülecektir diyor. Allah'ın münafıkla aldatması böyle tefsir etmiştir Hasan ve Basri'yi. Katade dedi ki, vallahi münafık insanların arasında olmasaydı namaz kılmazdı. Onlar ancak gösteriş ve nam için namaz kılarlar. Münafığın zikrinin az olması, Allah onun zikrini kabul etmemesi sebebiyledir. Allah'ın reddettiği her şey azdır. Kabul ettiği her şey de çoktur. Enes radıyallahu an, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Böylesi münafığın namazıdır. O oturup güneşi gözetir. Güneş şeytanın iki boynuzu arasında olduğu zaman kalkar ve bir çırpıda dört lekat namazı kılar. O bu namazında Allah'ı çok az zikreder. Bunu Müslim, Ebu Davud ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yani e, burada verilen örnek ikinin namazı hakkında. Yani ikinin namazını münafın geciktireceğini, geciktirdiğini haber veriyor Allah Resulü Vesselam. Güneş şeytan iki boynuzu arasında olduğu zaman kalkar yani... E, güneşten batmaya batmaya meyletmiş, e, İsfirar vaktilerinden mesela güneşin sarardığı vakit, artık ikinin namazının e, kerahate girdiği vakit, yani batmaya yaklaştığı vakit, işte münafık o vakte kadar bekler, kalktığı zaman tembelce kalkar ve Allah'ı da çok az zikrederek, hızlıca e, bir rivayette karganın yem yemesi gibi hızlı bir şekilde kılar e, namazı diyor. Bu münafın namazdır, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 143. ayet. Bunların arasında bocalamışlardır ki, ne bunlara bağlanırlar ne de onlara. Her, her kimi de Allah saptırırsa sen onun için asla bir yol bulamazsın. i̇bn Ömer radiyallahu Anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. Münafın durumu iki sürü arasında şaşkın kalan koyun gibidir. Bir o sürüye bir diğerine gidip gelir. Hangisine katılacağını da bilemez. Burada yani bir kafirlere giderler, kitap ehline giderler, onlara kulak verirler, bir müminlere gelirler, onlara kulak verirler. Ne onlara katılmaya karar verebilirler, tereddüt içerisindedirler, ne de müminlerden olup onlara katılmaya karar verebilirler. Yani imanları tereddüt üzerindedir, saflarını belli edemezler. Münafığın misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte iki sürü arasında kalan şaşkın koyun gibi veriyor. Mücahit dedi ki, münafıklar ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına ne de Yahudilere bağlanırlar. Katade de ne samimi müminlerdir ne de açıkça şirk koşanlardır. Yani açıkça küfür sergilemezler, açıkça şirk ortaya koymazlar. Fakat samimi müminler de değillerdir. 144. ayet, ey iman denler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmeyin. Allah'a, kendi aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Burada e, delil diye tercüme ettiğimiz, apaçık delil diye tercüme ettiğimiz kelime sultan kelimesidir. İbn Abbas radıyallahu anh'a Kur'an'da geçen bütün sultan kelimeleri hüccet, delil anlamındadır demiştir. Ebu Hurey radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Kişi dostunun halilinin dini üzeredir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın. Bunu Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Tirmizi Hakim, Sahip İsnat'ta, Hasemir İsnat'ta rivayet etmişler. Şeyh-i Habibani Es-Saiha'da zikretmiştir. Burada Halil kelimesinin manasını daha önce açıklamıştık. Yani bu e, Veli'den de daha özel bir dost, yakın sırdaş e, edinmek. E, diğer bazı rivayetlerde, e, mesela bu dostluğu ifade eden, velayeti ifade eden şeylerden birisi. E, ancak... Müminle dostluk, arkadaşlık et ve yemeğini ancak takva sahibi yesin. Çünkü yemek yeme, yemek yedirme bu dostluğu ifade eden şeylerdendir. Dolayısıyla Müslüman bir kimseye, salih bir Müslümana e, fasıklarla yani takva sahibi yesin diyor çünkü. Takva sahibi olmayan, yani e, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, haramlarından sakınmayan, günahları aleni bir şekilde işleyen bir kimseyle dostluk etmesi yasaklanmıştır. Beraber yiyip içmesi yemek yemesi, ona yemek yedirmesi yasaklanmıştır. Yemeğini ancak takva sahibi yesin, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Bu dostluk, yani vela ve berâ meselesi geniş bir konu. Yeri geldikçe bunları işleyeceğiz. Burada münafıkların kendisine saf belirlememesi, yani hem Yahudi ve Hristiyanlara dostluk etmeleri, onlara kulak vermeleri, hem müminlere kulak verip dostluk etmeleri, yani bu kimselerin demek ki müminlerle dost olması yeterli değil. Kafirlerden teberri etmeleri de şart koşuluyor. Bunu yapmayanlar münafıklar sınıfı olarak niteleniyor. 145 Muhakkak ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadır. Fit derkil esfel Sen onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. İbn Mesud Radyalan diyor ki Münafıklar üzerlerine kilitli tabutlar içinde cehenneme atılırlar. Yani bu Derkil Esfel ifadesini bu şekilde tefsir ediyor İbn-i Nesud i̇bn Abbas Abbas Radyalanma'da münafıklar cehennemin en alt tabakasında olurlar şeklinde açıklamıştır. Derkil Esfel ifadesini. 146. ayet. Bunların en alt tabaka olması, yani dünyadayken Müslümanlarla eşit haklara sahip olurlar kafir oldukları halde, kalplerinde küfrü gizledikleri halde, e, Müslümanmış gibi davranırlar. Yani veraset konularında, veraset, varis olma ahkamında aynı Müslümanlarla. Mesela bir kişinin annesi, babası, yakınları, münafıklardan olsa, aslında iman etmemiş ama kendisi Müslüman gösterenlerden olsa, e, bu ölse, Müslüman kimse buna varis olur. Yani Müslüman birisinin münafık bir Yakını olsa, Müslüman öldüğünde münafık da aynı Müslüman gibi o kimseye varis olur. Bunlara cenaze namazı kılınır. Velayetleri geçerlidir yani şeyler üzerinde. Mesela e, erkek kıza talip oluyor ama kızın annesi babası İslami kuralları istemiyor, hoşlanmıyor. Buna rağmen Müslüman olduğunu iddia ediyor. Yani küfür olan itikatlarını zaman zaman dile getiriyor ama dönüyor İslam'ı ifade ediyor. Ben Müslümanım diyor, ben de Müslümanım diyor. Bunun velayeti geçerli. Aleni bir şekilde kafir olsa, yani ben Hristiyanım dese, Yahudiyim dese, ya ateistim dese, onun hiçbir velayeti olmayacak. Yani bu kız onun velayetinde değildir, onun sözü geçerli değildir, veli hükmünde değildir. Ama böyle yapmıyor da, ben de Müslümanım diyor, bir taraftan bütün küfür, şirk olan eylemleri de işleyebiliyor sözleri söyleyebiliyor. Yani bunun velayeti geçerli. Dünya hükmü bakımından Müslüman gibi muamele görüyor. Müslümanların devlet başkanı oluyor. Münafık kimse. Ve kafirlerle bir takım anlaşmalar yapıyor. Dolayısıyla onun ülkesinde yaşayan Müslümanlar da bu anlaşmanın boyunduruna girmek zorunda kalıyor. Yani dünyada tıpkı bir Müslüman gibi böyle bir hükme konuma sahip münafıklar. Dünyada Müslümanlara sağlanan bütün nimetlerden Nasiptar oluyor. İşte bunun cezası olarak Allah Azze ve Celle ahirette münafık kimseleri aleni kafirlerden bile daha alt bir tabakada cezalandırıyor. Dünyada Müslüman olarak yaptıkları ibadetler de kendilerine yorgunluk olarak kalıyor. Oruç tuttuysa eğer, yani Müslüman gösterilmek için kendini yanına aşılığı kar kalıyor. Yani bundan bir alacağı yok. Namaz kıldıysa yorgunluğu kalıyor vesaire vesaire. Ahirette de cehennemin en alt tabakasındadır buyruluyor. 146. ayet Ancak tevbe edip düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız Allah'a has kılanlar müstesna. Yani bu münafıklardan olsa da tevbe edip, bu nifakından, gizledi bu nifaktan tevbe edip, samimi bir şekilde Allah'a sarılsa, dinine sarılsa, ıslah etse, düzeltse, burada e, ıslahı da Allah azze ve celle zikrediyor. İllelziğine tabu ve eslahu. Islah etmelerini de zikrediyor. Düzeltmeleri. Yani yanlış yaptıkları şeyleri düzeltmeleri. Yani ameli olarak da burada TB ile kalbi bir yönelik kastetiliyor. Islah ile de azalarıyla düzeltmeleri. Mesela e, münafık insanlarda kusur arar. Müslümanların arasını bozmak ister. Eee nifaka sebeb olur. iftiralar atar. Eğer böyle bir şeyler yaptıysa bunları ıslah etmek gerekiyor. Yani münafık böyle bir şey yaptıysa o nifaktan tevbesi bunları ıslah etmesi yoluyla. Ve Allah'a dini halis kılmaz. Şimdi bakın, demek ki münafık şirk koşan birisi aslında. Çünkü dini halis kılmamış. Bu yüzden Allah Azze ve Celle eğer tevbe edip dini Allah'a halis kılarlarsa. Öncesinde şirk var, Allah'a halis kılmamış. Fakat buna rağmen Müslüman olduğunu iddia eden birisi. Eğer bunu yaparlarsa, dini Allah'a has kılarlarsa, işte onlar müminlerle beraberdir. Allah da yakında müminlere çok büyük bir ecir verecektir. Huzeyfe <Gülüyor> Radyalan dedi ki, nifak sizden daha hayırlı bir topluluk üzerine indi. Burada tabiinden bir topluluğa sesleniyor. Sizden daha hayırlı bir topluluk derken sahabeleri kastediyor. Nifak bunların üzerine indi. Esvet dedi ki: "Subhanallah. Münafıklar cehennemin dibinde değil mi?" İbn -i Mesud radıyallan oradaydı, tebessüm etti. Sonra Huzeyfer radıyallan dedi ki: "Nifak sizden daha hayırlı olanlara indi." Sonra onlar tövbe ettiler ve Allah tövbelerini kabul etti. Yani sahabeler arasında münafıklar vardı. Bunlar tövbe ettiler. İşte bu ayette belirtildiği gibi ıslah ettiler, sami oldular ve Allah onların tebelerini kabul etti. Katade dedi ki, düzeltmek Allah ve Rasulü ile kendileri arasından olanı düzeltmektir. Yani Allah'a karşı samimi olmak, Rasulü ile arasındaki düzeltmek ne demek? Onun sünnetine sımsıkı sarılmak, sünnete muhalif yaptığı şeylerden vazgeçmek, bunlar terk etmek, bunun yerine sünnetlere uymak. Muaz bin Cebel radiyallahu anh de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim ölüm anında ihlas ile, samiyetle Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur derse cennete girer. Yani münafıkça yaşamış bile olsa bu kimse, eğer ölümünden önce, ölüm anında bile olsa, samimiyetle La İlahe derse, Allah'a birlerse bu cennete girer. Bu hadisi Abd bin Hümeyd ve Taberi sahip bir isnatla rivayet ediyorlar. 147. ayet, Şükreder ve iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Şüphesiz Allah şakir ve alim olandır. Katade dedi ki Allah Teala şükredenlere ve müminlere azap etmez. Şükür kelimesi genel bir tabir iman hasletlerinde. Yani bütün iman hasletlerinde iman nasıl kalb dil ile ve azalar ile ise şükür de böyle. Yani şükürde dile düşen bir vazife var ki Allah'a şükretmek, hamd etmek. Kalbe düşen vazife Allah'ın nimetlerinden dolayı ona minnettar olmak. Kalbin bunu ikrar etmesi, onaylaması. Azalara düşen şey ise Allah'ın sana lütfettiği nimetleri Allah'a isyan yolunda kullanmamaktır. Allah'ın sana lütfettiği nimetleri Allah'a itaat yolunda kullanmaktır. Göz sana lütfetmiş, gözünle harama bakmayıp da Allah'a itaat olan şeylere bakmak. Mesela... Musaf'a bakmak gibi, Kur'an okurken musaf'a bakmak gibi, ilim kitabına bakmak gibi buna benzer. Şefkatle kişinin anne babasına bakması gibi veya evladına merhametle bakması gibi. Kulakla haram olan şeyleri dinlemeyip, mesela kulakla haram olanı dinlerse Allah'ın bu nimetine nankörlük etmiş olur. Şükretmesi nasıldır? İşte Kur'an dinlemesi, ilim sohbetlerini dinlemesi, hayırlı sözleri dinlemesi, dil, ve diğer bütün nimetler hakkında bunu düşünebilirsiniz. Araba lütfetmiş, ev lütfetmiş bunları Allah'a itaat yolunda haramdan uzak tutarak gibi yani bunu genişletebilirsiniz. Kısacası şükür Allah'ın lütfettiği şeyleri ona itaat ederek yani hem kalp ile hem dil ile hem azalar ile itaat ile itaat ederek bu şükrü gerçekleştirmekle olur. İşte eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Katade Raymullah da diyor ki, işte şükredenlere ve iman edenlere Allah azap etmez. Ama günah işleyen kişi, herhangi bir azasıyla günah işleyen kişi demek ki şükredenlerden değil. Çünkü nankörlük içerisinde. 148. ayet, Allah kötü sözün açıklanmasını sevmez. Ancak zulme uğrayan müstesna. Şüphesiz Allah semi ve alim olandır. Yani hakkıyla işten, hakkıyla bilendir. İbn-i Abbas r.a. dedi ki, Allah kişinin kişiye mazlum olması dışında beddua etmesini sevmez fakat mazlumun zalime beddua etmesine izin vermiştir. Ancak sabrederse kendisi için daha hayırlıdır. Yani mazlum, kendisine zulmeden kişiye beddua etme hakkına sahiptir. Fakat vazgeçerse daha hayırlıdır. İşte kötü sözü açıklanması bu bedduadır kötü söz. i̇bn Abbas'ın bu tefsirine göre. Allah bunu sevmez. Yani insanların beddua etmesini, lanet etmesini sevmez. Fakat zulme uğrayan müstesna. Zulme uğradığı zaman e, mazlumun duası e, makbul dualardandır. Allah Azze ve Celle Kutsalist'te bir süre sonra bile olsa mutlaka sana icabet edeceğim der diye belirliyor hadiste. Yani bir kimse zulme uğradığında, kendisine zulmedene beddua ederse o kişi o zulmedenin akıbeti çok yakın bir zamanda kötü olacak demektir. İşte burada i̇bn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki, eğer vazgeçerse bu daha hayırlıdır. Yani bunu da yapmazsa daha hayırlıdır. Ebu Hurey radiyallahu gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü buyurdu ki, Birbirine söven iki kişiden mazlum olan haddini aşmadığı sürece söyledikleri ilk başlayan kimsenin üzerine olur. Bu hadisi Müslim, İbn-i İbban, Ebu Davud ve Tirmizi sahip isnaflar evade ediyorlar. Yani birbirine söven iki kişi düşünün. Eğer ikinci kişi, yani birincisi başlatmış, sövmeye o başlamış. İkincisi de misliyle karşılık vermiş. Kötü söz ilk kimseye ait. Yani burada ilk zulme başlayan, haksız sövmeye başlayan kimsenin üzerine bütün bunlar. Ama ikincisi haddi aşarsa, mesela Ayşe radıyallahu anh'a hadisini hatırlayın. Yahudiler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a gelip selam verirlerken yanında Ayşe radıyallahu anh'a da var. es aleyküm diyorlar. Yani ölüm üzerine olsun diyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a ve aleyküm diyor. Sizin üzeriniz olsun diyor. Ayşe radıyallahu anh ne yapıyor? Allah'ın gazabı, laneti, e, musibetleri üzerinize olsun diye daha fazlasıyla karşılık veriyor. Allah Resulü onu bundan men ediyor. Men edince diyor ki Ayşe radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü duymadın mı sana ne dediler? Sağım üzerine, ölüm üzerine olsun diyorlar. Se, peki sen benim ne dediğimi duymadın mı? Ben de sizin üzerinize olsun dedim diyor. Burada bak haddi aşmış oluyor Ayşe radıyallahu anh'ın söylediği söz. Haddi aştığı zaman Belki e, kötü duruma düşebilirsin. Yani bu haddi aşmasa, mesela Allah Resulü Aleyhisselatırsam sadece ve aleyküm diyor. İşte bu kötü söz, Es-Sâmu Aleyküm sözü men onun üzerine dönecek. İlk başlatana aittir. Ama ikinci haddini aşarsa burada muğlak bırakılmış. Belki aleyhine bile dönebilir. Yani taşkınlık yapması sebebiyle. Bu sebeple karşındaki kafir bile olsa, yani zulmetme hakkın yok. Yani haddi aşma, zulmetme hakkın yok. 149. ayet Bir hayrı açıklarsanız veya onu gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz muhakkak Allah afu ve kadir olandır. Yani çokça affedici ve hakkıyla her şeye güç getirendir. Ebu Hürer radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Affetmek sayesinde Allah bir kulun ancak izzetini artırır. Tevazu gösteren hiç kimse yoktur ki Allah onu yükseltmesin. Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Sadaka vermekle mal eksilmez. Yani burada bu hadis insanların zahiren bildikleri her şeyin tam tersini söylüyor dikkat ederseniz. Sadaka vermekle mal eksilmez. Şeytan neyle korkutur? Fakirlikle korkutur zekattan alı koyar, nafile sadakadan alı koyar, Allah yolunda infak etmekten, harcamaktan alı koyar. Halbuki bu malı eksiltmez. Ne demek bu? Allah ona öyle bir bereket verir ki verdiğinden kat kat fazlasıyla sana döner o. Zahirdeki sebep ne olursa olsun. Ya görünürde sen işte 10 lira var, 1 lirasını tasadduk ettin. Eksirde 9 lira gibi gözüküyor. O, o eksiklik değil aslında. O fazlasıyla. Bu yüzden Allah Resulü Vesselam, Ayşe radiyallahu anh'a ne verdin diyor bizde ne kaldı diyor bir budu kaldı diyor demek ki diyor bir budu haricinde geri kısmı kalmış bize diyor bir budu haricinde yani verdiğin kısım bize kalmış demek ki diyor yani bu hem dünyevi manada hem ahiretteki karşılık manasında Allah azze ve celle dünyada da buna bereket veriyor Ondan sonra affetmek sayesinde Allah bir kulun ancak izzetini artırır. Yani sana her türlü rezilliği yapmış birisi ve sen bunu affediyorsun. Affetmenin şartları var. Yavuz Salih'in bunu açıklamıştık. Yani öyle e, yaptığın affetme kötülük işleyenin kötülüğüne cesaretlendirici olmamalı, ıslah edici olmalı. Yani onu mahcup edecekse eğer. Yok eğer kötülüğü cesaret bulup daha fazla devam ettirecekse burada affetmek caiz değil. Mesela hırsız yani bu durumu takdir edersin artık. Adam belki ilk defa yaptı bunu. Sen onu de mahcup olacak, bundan vazgeçecekse affetmek hayırlıdır. Ama onu cesaretlendirecekse, bak çalıyorum çırpıyorum hiçbir şey olmuyor bana. Bu kafayla devam eden birisi ise Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz birisi ise bunu affetmek doğru değil. Bilakis böyleler cezalandırılmalı ki senden belki kendi hakkından vazgeçmiş olabilirsin. Sen başkalarına kötülük etmiş olursun böylesini affedersen. O senden çaldığını affettin ama o bu sefer cesaret buldu başkalarına. Yani artık kamu davasına dönüşüyor bu iş. Bu yönünü düşünmeli. İşte affetme sayesinde sana sövüp sayan Hakaret eden, kötülükler eden birisini affettiğinde, Allah rızası için affettiğinde, işte Allah o kimsenin ancak izzetini artırır. Zahirde nedir? Ya şuna bak, ne zelil, rezil adam o kadar şey söylüyor da bir tek kelime edemedi. Bu buna hakaret etti, söyledi da tek kelime bile konuşamadı gördün mü? Böyle denilir. Ama Allah bu kimsenin ancak izzetini artırır. Er ya da geç. Tevazu gösteren hiç kimse yoktur ki Allah onu yükseltmesin. Tevazu alçak gönüllük. Yani kibrin zıttı. Kibri terk eden hiç kimse yoktur ki Allah onu yükseltmesin. Yani ee, görünüşte mesela kişi değersiz, insanların nazarında çok değerli olmayan bir bineğe biner. Çok değerli olmayan kıyafetler giyer sırada. Halbuki ki çok daha lüksüne yani gösterişli şatafatlı elbiselere e, giymeye kadirdir. Ama bunu terk eder, sıradan olmayı tercih eder. Bu bir tevazu'dan. Bunlar hep tevazu'nun sınıflarından. Giyimde tevazu, yeme içmede tevazu, işte e, barınma konusunda insanlarla ilişkilerde e, saygı meselesinde falan. Bunlar görünüşte tevazu gösterdiğinde sanki e, bir zillet gibi. Görünse de Allah bununla ancak o kişiyi yüceltir. Yani kişi tevazu gösterdiğinde Allah yüceltir. Ama kim de kibirlenirse onu Allah alçaltır. Husi bir hadiste şöyle buyuruluyor. Hiç kimse yoktur ki onun bir gemi, gemi bilirsiniz hayvanların ağzına takılan şey. Böyle bir gemi bir meleğin elinde olmaz. Eğer bu kimse kibirlenirse Allah o meleği emreder bunun gemini alçalt. Yani onu zillete düşür kim de tevazu gösterirse bunun gemini kaldır, yükselt der diyor e, sahip bir kutsalist Yani e, zahirde kişi alçalmış gibi bir duruma düşse bile Allah onu yüceltir. Allah Resulü'nün devesinin kıssasını da anlatmıştık daha önce. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi deve yarışlarında adba sürekli galip geliyor, önde geliyor, geçiyor bütün develeri artık insanların zihninde bu deveye bir daha geçilmez. Bu Allah Resulü'nün devesi diye bir intiba oluşuyor. Bir gün başka bir deve Allah Resulü'nün devesini geçiyor. Ve insanlar nasıl olur böyle diye hayıflanmaya başlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların yücelttiği, yükselttiği hiçbir şey yoktur ki Allah onu alçaltmasın. Ama Allah'ın yücelttiğini diyor hiç kimse alçaltamaz. Şimdi bakın bu işe, kişi kendisi bir yücelme, insanlar nezdinde, nazarında yücelmenin peşinde olursa, bunun peşinde olursa ve insanlar onu yüceltirse, çok geçmeden Allah onu alçaltacak hem de kötü bir alçalış olacak bu onun için. Ama eğer bu Allah'ın kendisini yüceltmesini talep eder ve tevazu gösterirse Allah için, yani haram olan hiçbir şeye bulaşmazsa, kibir cinsinden olan hiçbir şeye bulaşmazsa, bunu Allah yüceltir, kimse de bunu indiremez. Ee, bu tamamen işte Allah'a imanı onu birlemeyi teşvik eden bir hadis bu manada İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah azze ve celle kullarına hikmetini keremini rahmetinin ve bağışlayıcılığının genişliğini haber veriyor her kim küçük ya da büyük bir günah işlerde sonra Allah'tan bağışlanma dilerse günahları göklerle yerden ve dağlardan büyük olsa dahi Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli bulur. Bunu Hasan Bir İslam'da İbn-i Hatim rüad etmiştir. Evet. Nisa 150. ayeti Muhakkak ki Allah'ı ve Rasullerini inkar edenler Allah ile Rasullerinin arasını ayırmak isterler de bir kısmına iman ederiz, bir kısmını inkar ederiz diyerek bunlar arasında bir yol tutmak isterler. i̇bn Abbas radiyallarına Allah Teala nifak ehlini niteleyerek onların Allah'ı ve rasullerini inkar eden kimseler olduklarını bildiriyor. Yani görünüşte öyle olmasalar da böyle olduklarını bildiriyor diyor. Ebu Hurevli radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni içtip de haberdar olan sonra beraber gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yoktur ki Cennem hasabından olmasın. Yani bu külli manada bütün peygamberlerin davetiyle gönderildikleri dinin bir esas. Yani bütün peygamberler tek bir dini, tevhid dini için gönderilmişlerdir. Ve bunun adı İslam'dır. İslam dininde Allah'ın gönderdiği bütün Nebi ve Rasullere iman etmek vardır. İşte nifak ehlini, yani bu nifak ehli kitab ehlinden de olabilir. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan da olabilir. Peygamberlerin bazısına iman ederiz, bazısına iman etmeyiz demeleri Allah ile Rasullerini arasına ayırmaktır ve küfürdür diyor bakın ayet. Buna küfür diyor. Yani Rasullerden, ne bilirden herhangi bir tanesini inkar eden Kaç tane peygamber, 124 bin tane peygamber var 123 bin, bin 999'una iman etse, bir tanesine iman etmese bu kafirlerdendir. Ama imanında mertebeleri var. Mesela geçmiş peygamberlere bizim imanımız onların Allah'ın Nebisi ve Resulü olduğunu ikrar etmekten ibaret. İttiba yok bak. Onlara ittiba edemiyoruz. İttibam sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a? Evet. Ebu Musa Leşar Radiyallahu anhten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ümmetimden beni işten... Biri, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, bana iman etmesi ancak cehenneme girer. Bunu da sahip isnatla Nesai Sünnel-ül Kübra'da Tayarlısı Ahmet ve Said Bin Mansur de rüvat etmişlerdir. Yani ümmet ile kastelen ümmeti davet ve ümmeti icabet diye iki kısımdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi gönderildiği andan itibaren kıyamet gününe kadar bütün insanın ve cinlere gönderilmiştir. Yani onların hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Buna ümmeti davet denilir. Müslüman olanlara, onun davetine icabet edenlere ise ümmeti icabet denilir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani kendisine iman etmekle mükellef olanların hepsini kuşatan bir ifadeyle ümmetim diyor. Ama eee Has olarak ümmeti icabet Müslümanlardır sadece. Yani ona iman ve ittiba edenlerdir. Safhan bin Asal R.A. bir Yahudi arkadaşına dedi ki, bizi şu peygambere götür. Arkadaş dedi ki, ona peygamber deme. Çünkü senin ona peygamber dediğini işitmiş olsa sevinir ve gözü dört açılır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve gelerek Musa'ya verilen dokuz ayeti sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şöyle buyurdu. Hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayın, hırsızlık etmeyin, zina yapmayın, Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı cana kıymayın, suçsuz bir kimseyi öldürülmesi için idarecilerin yanına götürmeyin, sihirle uğraşmayın, faiz yemeyin, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmayın, savaş günü cepheden kaçmayın, yalnız siz Yahudilere mahsus olmak üzere Cumartesi günü yasağını tecavüz etmeyin. Yani bu dokuz ayet bunlardı diyor. Yahudiler bunun üzerine senin peygamber olduğuna şahit ederiz dediler ve peygamberin elini ve ayağını öptüler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o halde bana tabi olmaktan sizi engelleyen nedir? Ahmet bin Anbel'in bir rivayetinde o halde Müslüman olmanıza engel olan nedir? Rafzıyla geliyor bu. Yahudiler şöyle dediler. Davud züriyetinden daima bir peygamber bulması için dua etmiştir. Şayet sana uyacak olursak Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız. Bunu hasem Risnabla Ahmed, ile Ahmet, el-Muhtare'de, i̇bn bir Ebişevi şey ve başkalar rivayet etmişlerdir. Bakın burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudiler onun Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ediyorlar. Elini ayağını öpüyorlar. Fakat böyle yapmalarına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman olmanıza engel olan nedir? Yani Yahudinin Muhammed'in Resulullah demesi yeterli değildir. İttiba etmesi lazımdır. Yahudi'den, Hristiyan'dan bu şart istendiğine göre Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse nasıl olur da Allah Resulüne ittiba etmeden hayatını geçirir? Bu nasıl Müslüman sayılır? Yani Yahudi de bakın aynı şeyi söylüyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Hristiyan da söylüyor. Ama bunu söylemekle o Müslüman olmuyor. Neden? Çünkü azalarıyla ittiba etmiyor. Onun sünnetine tabi olmuyor. Dinine tabi olmuyor. Kur'an'ı kendisine bağlayıcı kılmıyor. Sünneti bağlayıcı kılmıyor. Ama sadece Allah'ın peygamberidir diyor. Yani bizim Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam iman ettiğimiz gibi onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Halbuki öyle değil. Bizim imanla beraber ittiba etme mecburiyetimiz vardır. Allah'ın peygamberi. Kul inkuntum tuğdubunallâhe. <gülüyor> Fettebûni. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız yani Allah'ı sevmeyince mümin olur mu? İman etmiş olur mu bir kimse? Yani iman etmek Allah'ı sevmeyi mecbur kılar. Eğer siz Allah'a iman ediyorsanız اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ فَتَّبِعُونِ اِسْتَوْلَا اِنْ kuntum تُؤْمِنَ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah Resulü'ne böyle deme emrediliyor. Bana tabi olun ki Yuhbibukumullah Allah da sizi sevsin yani Allah sizin bu imanınızı kabul etsin demektir bu. Çünkü Allah ancak müminleri sever. Allah da sizi sevsin ve yağfir lekum zunubek. Kimin günah bağışlanır? Kafir günah bağışlanmaz. Ancak iman edenlerin günahı bağışlanır. Bu sayede Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Devamda zaten e, bunun yapmamanın küfür olduğunu ifade eden açık bir ayet var. Allah yoksa kafirleri sevmez diye bir sonraki ayet. Al-İmran Suresinin 31. ayeti bu. Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani Allah'a iman ediyorsanız, Resûle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun, ittiba edin ki, onun sünnetine uyun ki, Allah da sizi sevsin. Yani imanınızı kabul etsin. Günahlarınızı bağışlasın. Yani bu buna bağlanmıştır. Bu sebeple bir kimsenin e, Muhammedun Resulullah demekle beraber, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmemez, sünnetine uymaması halinde, Yahudi'den, Hristiyan'dan hiçbir farkı kalmaz. Onun dinini din edilmez, yoluna uymazsa. Katade dedi ki, ''Burada Allah'ın düşmanları olan Yahudiler ve Hristiyanlar kastediliyor. Yahudiler Tevrat ve Musa Aleyhisselam'a iman edip, İncil ve İsa Aleyhisselam'ı inkar ettiler. Hristiyanlar da İncil e ve İsa Aleyhisselam'a iman edip, Kur'an'ı ve Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı inkar ettiler. Onlar Yahudili ve Hristiyanlığı dine dindiler.'' Yani önceden dinleri İslam idi. Yani bütün peygamberler tek bir din olan İslam'a davet ettiler. İslam neyi gerektirdi? İşte Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam gönderildi. İsa Aleyhisselam'a iman ve itibayı gerektirdi. İman ve ittiba edenler Müslüman olarak kalmaya devam ettiler. İttiba etmeyenlere ise Yahudiler denildi. Onlar Yahudiler oldu. İsa Aleyhisselam'a iman etmeliler çünkü. Yani İslam'dan ayrılmış oldular. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderildi. İslam neydi? Allah'ın bütün peygamberlerine iman ve ittiba etmek. Yani hangisine yetiştiyse ona ittiba etmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeyi kabul etmediler. Bunlara da İslam'dan çıktıkları için Nasara veya Hristiyanlar denildi. İslam üzere kalanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar oldu. Yani tek bir din var aslında. Bunlar İslam dinini mensupları iken o yüz çeviren kimselerdir. Yahudi ve Hristiyanlar. Evet. Halbuki ikisi de Allah'tan olmayan bidatlerdir. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık. Allah, onlar Allah'ın bütün rasulleriyle gönderdiği dini olan İslamı terk ettiler. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık bir bidat fırkasıydı. İslam'da bir bidat fırkasıydı. Onlar bu bidati din dine için ayrı bir din oldular. Bu ümmet içerisindeki 72 fırka konusunda da demek ki meseleyi hafifte almamak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çünkü hafif bir şey söylemiyor, Hep ateşledir diyor bir ayrıç. Yani kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve yolundaysa o kurtulur. Kim La İlahe dese, Muhammed'in Resulullah dese, namaz kılsa, oruç tutsa, hac yapsa dahi, İslam'ın şartlarını yerine getirse dahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bulunduğu yoldan ayrılır, başka bir takım itikada sahip olursa, mesela mutezli akidesine sahip olursa, veya harca akidesine sahip olursa, veya mürce akidesine sahip olursa, veya kaderiye akidesine sahip olursa, veya cebriye akidesine sahip olursa, veya sufi akidesine, veya maturidi, veya eşari akidesine sahip olursa, bunlar ateştedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ancak... Bir fırk hariç. O da Muhammed Aleyhisselatü ve asabının üzerinde bulunduğu yolda olanlar. 151. İşte onlar hakiki kafirlerin takenderidir ve biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Osman bin Hadır'dan, Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a dedi ki Ey İbn Hadır, kafir kimdir bilir misin? Sonra Nisa 150-151. ayetlerini okudu. Bu ayetleri okudu. Yani Allah ve Rasullerinin arasına ayırmaya çalışan ve ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışan. İman ve küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimselerdir dedi. 152. ayet Allah'a ve Rasullerine iman edenler onlardan hiçbirisinin arasına ayırmazlar. Yani bu peygamberlerden Rasullerden hiçbirisinin arasını ayırmazlar. Hepsine iman ederler. İşte onlar ki kendilerine ecirlerini verecektir. Allah verecektir. Şüphesiz Allah gafur ve rahim olandır. Yani Allah Pek bağışlayıcı ve merhametli olandır. Ebu Umame radiyallahu anh bir adam, Resulü Kaç tane rasul vardır dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 315 buyurdu. Yani Resul yeni bir şeriatla gönderilen demek. Nebi ise e, 124 bin tanedir. Bu 124 bin nebiden 315'i veya 313, bir rivayette 313 şeklinde geliyor. 315'i Resul olan nebilerdendir. Yani yeni bir şeriatla gelen. Mesela Adem Aleyhisselam bir nebidir. Çünkü Adem Aleyhisselam ilk şeriatla gelmiştir. Onda bir değişiklik, yeni bir şeriat hükmü gelmemiştir. Ta ki Nuh Aleyhisselam'a kadar. Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Yani yeni bir şeriatla, yeni bir hükümle ilk Nuh Aleyhisselam gelmiştir. Adem Aleyhisselam'dan beri devam ede gelen şeriattaki bazı hükümlerde Allah Azze ve Celle değişiklik yapmıştır. Nuh Aleyhisselamla bunu bildirmiştir ona yeni bir hüküm ederek nebiler ise işte bu rasullerle gelen dine davet eden peygamberlerdir mesela Musa aleyhisselam bir rasuldür Harun aleyhisselam ise nebidir yani Musa aleyhisselamın şeriatına davet eden bir nebiydi Harun aleyhisselam aynı dönemde yaşayan iki kişi işte İbrahim aleyhisselam var biliyorsunuz on zamanda Lut aleyhisselam vardı ve daha başka nebiler vardı işte Musa aleyhisselam zamanında Şuaib aleyhisselam vardı biliyorsunuz yani aynı dönemde eee bir resulle beraber birden çok nebiler söz konusu olabilmiştir. Evet. Allah izin verirse 153. ayetle bir sonraki derste devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfiruke ve töbü